Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve berekatü. Cumanız mübarek olsun. allah Teala Hazretleri sizi lütfuna erdirsin, rahmetine daldırsın, iki canı da az ve bahtiyar eylesin. Bir arkadaşın misafiriyiz, onun hanesindeyiz. Onun besmeleyle açtığı, sağ eliyle açtığı sayfadan karşımıza gelen birinci hadis-i şerifi okumaya başlıyoruz. Taberani'nin Abdurrahman İbni Dahim'den veyahut delhem rivayet ettiğine göre Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri şöyle buyurmuşlar La tes'elin nâse La ve lekel cenne İstağfirillâhe fil yevmi sev'ine kabla kâble en tagîbe şemsu yugferleke sev'ine amen. kâle leyseli zembi sev'ine amen. kâle fel'i ebîke kâle leyseli ebî Zembü seveine amen. Kale feli ehli beytike. Kale leyseli ehli beyti. Kale feli ciranik. Sadaka Resulullah fima kal evke makal. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem muhatabına buyurmuş ki La teselinnasi şeyen örekel cenne. İnsanlardan bir şey dilenme, isteme, talep etme. Sana cennet var. Yani dilencilik yapmazsan Efendim bir şey istemezsen sana cennet var. La tağdab böyle gelecen. Kızma, gazaplanma, sinirlenme, sakin olmayı öğren. Böyle cennet. Sana cennet var. Cennetlik olursun. Estağfirullah fi'l yevmi sevain merre. Bir günde Allah'a yetmiş defa estağfirullah diye Efendim e, istiğfar ile yani affı dileme talebeyle kable enteği ve şemsü güneş batmadan evvel yufer leke sev'ine amen yani 70 yıllık hataların günahların af olur. Onun üzerine kişi demiş ki belki yaşı daha küçük olduğundan gale leyseli zen bu sev'ine benim 70 yıllık günahım yok. Kale feli ebi dike. O zaman babanın günahları da af olur. Kale leyselli ebi bu sebebine amin. Babamın da 70 yıllık günahı olmadı. Kale feli ehli bey dike efendim aile fertlerin kimlerse evinde barındırdım. Onların günahları mağfirat olunur. Kale leyselli ehli beyti. Benim ehlibeytim beytimin de o kadar e, durumu, günahı yok. Kale felici ranike, o zaman komşularınınki de aff olur buyuruluyor. Şimdi dönelim, bu sözleri izah edelim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ashabını çalışmaya teşvik etmiştir. Helal kazanmayı tavsiye buyurmuştur. Hatta böyle el açıp isteyenlere efendim demiştir ki git bir ip al, git efendim çölden dağdan odun parçaları topla, bu ipe sar, sırtına vur, pazara getir, sat efendim demiştir. O da öyle yapmıştır. Ondan sonra elhamdülillah kimseden bir şey istememiştir. Hatta peygamber efendimiz bir şey istemeyin diye çok tavsiye buyurduğu için. Sahabe-i kiram istememeye çok ihtimam gösterirlermiş bu tavsiyeyi tutma. Devesinin üstündeyken sahabeden birisinin eğer kamçısı yere düşse, kardeşim şu kamçıyı bana alıver, uzatıver diye ondan onu bile istemezlermiş yani. Bu kadar kendi işini kendisi görmek, kimseye yük olmamak, efendim kimseden bir şey istememek, talep etmemek, efendim, e hususuna dikkat ederlermiş. Hakikaten bizim e, hayatlarında sünnet-i seniyeyi tam uygulamak isteyen efendim e, büyüklerimiz Salih, Arif, Kamil Evliyaullah büyüklerimiz onlar da e, böyle tavsiye etmişlerdir. Peygamber Efendimizin bu tavsiyesini kendilerinden ilim, irfan öğrenenlere nakletmişlerdir. E, tasavvuf yar olup bar olmamaktır Gülü güzel olup har olmamaktır. Yani dost olmak var, arkadaş olmak var ama yük olmak, efendim, bir şey istemek, onun bunun sırtından geçilmek yok manasına. Daha önceki konuşmalarımda bu şiirden biraz bahsetmiştim, gene yeri düştü diye söylemiş oluyorum. Demek ki e, Efendimiz'in tavsiye buyurduğu kişinin kimseye yük olmaması, ihtiyaçlarını kendisinin görmesi. Bu güzel bir şeydir. Herkes efendim böyle kendi elinin emeğini yerse, kimseye yük olmamaya çalışırsa, kul hakkı üzerine geçirmemeye gayret ederse güzel olur. Aksine bilakis hatta daha fazlasıyla diyelim. Efendim kendisi fazla kazanır da başkalarına ikram ederse, cömertlik ederse o daha güzel olur. Mesela İbrahim İbni Edhem efendimiz, Kadhasanlar sureli Aziz bel padişahı olduğu söylenen ehl iken Şâriiyyen ayrılmış, vazifeden tasavvuf yoluna girmiş, Allah'ın sevgili kulu olmuş, meşhur evliyaullah arasında ismi herkesin dilinden düşmeyen İbrahim Etem veya İbrahim İbni Etem denilen o büyüğümüz gündüz çalışırmış, işçilik, amelelik, neyse alın teriyle kazancını sağlamış. Ondan sonra onunla yiyecek içecek alırmış. Arkadaşlarıyla beraber kaldığı rıbata peki veyahut efendim hana mekana efendim o yiyecekleri getirirmiş buyurun yiyin dermiş. Yani akşama kadar çalışıyor. Bir kere kimseye yük olmuyor. Efendim iş üretiyor. bir. İkincisi bu, bununla kazandığı ile yiyecek içecek ihtiyaç maddelerini alıyor. Başka kardeşlerine, komşularına, o da arkadaşlarına neyse efendim rubat arkadaşlarına ikram ediyor. Ne kadar güzel asıl tasavvuf asıl güzel Müslümanlık bu. Mümkün olduğu kadar efendim başkasına iyilik yapmak ve yük olmamak. İkinci cümlesi la tagda belekel cennet. Efendimiz muhatabına ikinci bir öğüt de veriyor. Kızma, gazaplanma, sinirlenme o zaman da cennetlik olursun. Kızmazsam cennet senin olur. Sana cennet var diye. Efendimizin bu tavsiyesi de birçok kimseye Efendim e, yaptığı bir tavsiyedir. Hatta bir zat Peygamber Efendimize bana öğüt ver, ya Resulullah diye istemiş, la takda buyurmuş. Sinirlenme, gazaplanma. Başka bir öğüt daha ver demiş. Yani istiyor ki çeşitlendirsin, çoğasın öğütleri Peygamber Efendimiz. Yine la tagadab demiş. Bir başka öğüt daha istemiş. Üçüncü sefer yine la tagadab demiş. Bu kızmamak çok önemli. Yani insanın nefsine hakim olması, sinirine hakim olması, öfkesinin tutabilmesi, efendim, sakin olabilmesi. Bu çok önemli. E, ayet-i kerimede de vel el gayz. Gâiz, yani gayzını, kinini, düşmanlığını yutup vazgeçen ondan diye buna benzer bir vasıf böyle mütteki kullar için e, beyan ediliyor. Tabii bu gazap hepimizin zaman zaman öfkelenmek yani hepimize başına gelen, hepimize arız olan bir haldir, halettir. Karşılaştığımız, istemediğimiz bir olaydan dolayı, canımızı sıkan bir olaydan dolayı öfkeleniriz. Yani gazaplanırız. Efendim ne yapmak lazım? yani ne tavsiye ediliyor, Nasıl olmamızı emir buyuruyor Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem? Sakin olmamızı, sinirlen sinirlenmememizi de şöyle vakur bir şekilde meseleyi serin kanlılıkla mütalaa etmemizi tavsiye buyuruyor. Bu çok güzel bir vasıftır. Sinirlenmemek Efendim vasfı, öfkelenmemek vasfı ve bazı tasavvuf yollarında şeydir. Efendim böyle ana esaslardan bir tanesi. Efendim öfkelenmemek yani gazaplanmamak diye bir madde olarak ayrıca efendim beyan edilmiştir. Size dikkat edin kendinize ve sinirlendiğiniz zamanlarda selam getirin peygamber efendimize bu hadis şerifin bu cümlesini hatırlayın efendimizin tavsiyelerini hatırlayın sinirlenmeyin kendinizi tutun e yani mümkünse sinirlendiğiniz zaman ayaktaysanız oturun veyahut gidin ateş alın. Ates tazeleyin, şöyle bir veya camın önüne gidin, derin nefes alın filan. Neyse, böyle e, öfkenizin sinirli, sinirinizin tam patladığı sırada fevri bir hareket yapmayın. Çünkü e, dedelerimiz atasözü olarak güzel söylemişler, öfkeyle kalkan zarar ile oturur. Yani insan sinirlenip bir kalktı mı dengeli hareket etmez, mantıklı hareket etmez, camı çerçeveyi kırar. Efendim masayı, bardağı, tabağı kırar. Efendim sandalyeyi kırar. Ondan sonra da pişman olur. Yani zarar olur. Ondan sonra da ben bu, bunu neden yaptım da? Bu öfke şeytandandır. Onun için insanın kendisine hakim olması lazım. Meseleyi serin kanlı düşünmeye alışmalı. 3. tavsiyesi efendimizin zikir tavsiyesi. Estağfirullah'ı fil yeme sevine merre 70 defa bir günde Estaufirullah de. Ne zaman zamanında be beyan buyuruyor. Kabl-e ve şems. Güneş batmadan evvel. Demek ki e, ikindi vaktinde 70 e, defa istiğfar eylemesini, tevbe eylemesini tavsiye ediyor Peygamber Efendimiz. Mükafatında beyan buyuruyor. Yufferideki sebina, amen. Yani 70 yıllık günahın böylece affolur buyuruyor. İkinciden akşama kadar olan vakit asır zamanı yani çok önemli bir zamandır ee, günün sonudur bittiği zamandır Efendim İslami mantığa göre bölümlendirmeye göre saatleri Efendim güneşin batmasıyla bir gün biter günün bitişi o, o vakittir akşam ezanıyla yeni bir günün zamanı dakikaları saniyeleri başlanmış olur. Demek ki güneşin batmasıyla artık bir gün aramızdan çekilip gidiyor. O gün hayır yaptıysak ne mutlu. Geri getirmek mümkün değil giden günü. Efendim kötülük yaptıysak o da defterimize yazılacak. Ve onun azabı, ikabı olacak. Akşama doğru onun için ibadet etmek, devbe ve istiğfar eylemek, efendim tazarru ve niyazda bulunmak hadis-i şeriflerde tavsiye etmiştir. E, Abdülaziz hocamız rahmetullah aleyh bizim bizden önceki ağabeyler anlatırmış Efendim en bereketli duaların en güzel olduğu zamanlardan birisi tabi seher vaktidir yani geceliğin kimsenin olmadığı zamandır evde Efendim sahur vakti sabahın olmasına biraz daha vakit var Gecenin sonu bu en güzel sevabın en çok kazanılacağı Zamanlardan birisidir. Çünkü Cenab-ı Hak kullarına seslenir. Yok mu benden affu mağfiret isteyen? Affu mağfiret edeceğim. Haydi istesin diye kendisinin teklif buyurduğu zamandır. Seher vaktinde istiğfar çok önemlidir. Yunus Emre'mizin dediği gibi dağlar ile taşlar ile çağırayım Mevlam seni. Yani çağırayım dua edeyim. Efendim zikredeyim demek. Seherlerde kuşlar ile çağırayım Mevlam seni. Kuşlar böyle gecenin son zamanı oldu mu daha sabah olmadan evvel cıvıldaşmalarını arttırırlar. Yani sanki kendi dilleriyle tevbe ve istiğfar ediyorlar, efendim tesbih ediyorlar. Şimdi gecenin o vakti çok önemlidir. Bir, dikkat etmek lazım, o vakitte kalkmak lazım, abdest almak lazım, efendim, teheccüd namazı kılmak lazım, tevbe ve istiğfar edilmek lazım. Güneşin doğduğu zaman çok önemlidir. Sabah namazından sonra güneşin doğma zamanı. İşrak diyoruz güneşin doğmasına şarktan ışıklarını dünyaya saçmaya başladığı zaman e biliyorsunuz sabah namazından sonra işrak zamanına kadar zikirle meşgul olmak çok sevaptır bir hac ve ömre sevabı vaat edilmiştir hem de Efendimiz üç defa tam bir hac ve ömre sevabı kazanır tam bir hac ve ömre sevabı kazanır tam bir hac ve ömre sevabı kazanır diye buyurmuş onun için Celali Salihinimiz Allah büyüklerimiz bu hadise efendim dayanarak bize sabah namazından sonra camide oturup ilim irfan öğrenip evrad-ı şerifi okuyup duaları yapıp kerahat vakti çıkınca yani güneş doğduğu etrafı biraz aydınlatınca şöyle güneşin doğmasından yarım saat 40 dakika en az 20 22 dakikadan başlar 45 dakika 50 dakika bir saat geçinceye kadar Ondan sonra kalkıp iki rekat namaz kılmak. Buna işrak namazı denilir. O vakitte çok kıymetli duaların kabul olduğu bir zaman. Üçüncüsü de bu işte güneşin battığı günün bittiği zamandır. Onu tavsiye buyuruyor burada Peygamber Efendimiz. Bu da o ikindi vaktinin çok sevaplı olduğunu gösteren hadisi şeriflerden birisidir. Abdulaziz hocamız vermiş ki galiba bu daha da tesirli oluyor. Yani kendi duygularına dayanarak, hissiyatına dayanarak, bu böyle gün batarken, güneş ağır ağır böyle iniyor, o sırada camide, evinde, seccadesinde kişi tazarru ve niyaz ediyor, esahurlat diyor. İşte bu çok etkili, tesirli, faydalı, iyi bir zaman diye buyururmuş hadis şefkere görüyoruz. 70 yıllık günahı yoksa bir insanın o zaman babasının da günahlarının affına vesile oluyor. Babasının yoksa aile fertlerinin de faydası oluyor. Onlar da mevcut değilse veya günahları yok ise o zaman komşularına bile fayda veriyor. Görüyorsunuz iyi bir Müslümanın bir kere ana babasına faydası var. Ondan sonra ailesine faydası var. Ondan sonra da komşularına faydası var. Onun için en önemli iş efendim... Kişileri mümini kamil halinde yetiştirmektir. Evlatlarımızı böyle tam mümin olarak yetiştirirsek, mümini kamil olarak yetiştirirsek ne kadar efendim topluma faydalı olacak. Onun için en büyük yatırımı bu tarafa yapmalıyız. Çocuklarımızı iyi Müslüman olarak yetiştirmeye, şuurlu Müslüman. Ne yaptığını, niçin yaptığını bilen, yaptığı işlerin kaynağını Kur'an-ı Kerim'den, Hadis-i Şerif'ten, öğrenmiş olan, şuurlu olarak yapan Müslümanlar olarak çocuklarımızı yetiştirmeliyiz. Eğer çocuklarımıza eğitimi kendimize, hanımlarımıza, çocuklarımıza eğitimi öne alır ve ona büyük yatırımlar yaparsak toplumumuz kısa zamanda yükselir. Kısa zamanda çok yüksek bir toplum olur, çok olgun bir toplum olur. Bu şikayet edilen rüşvetler efendim bankaları sömürmeler efendim aldatmalar, e, kaçakçılıklar, efendim çetecilikler vesaire. Bunların hepsi imanın zayıflığından oluyor. Allah'tan korkulmadığı için oluyor. Ahiret mahkemesi hesabı düşünülmediğinden oluyor. İyi insanlar böyle yapmazlar. İyi insanlar Yunus gibi olur. Efendim Mevlana gibi olur. Efendim o sevdiğimiz mübarek efendim e, şeyi karıncayı dahi incitmeyen Çalışkan insanlar olur. Evlatlarımızı böyle mümini kamil yetiştirmek için her türlü tedbiri alalım. Onların iyi yetişmesi için her türlü fedakarlığı yapalım. İkinci hadis-i şerif e, İbn Asakir'den Abdullah İbn Mesud ravisi radıyallahu anh. E, Peygamber Efendimiz buyurmuş ki, La tes'elu ehlel kitabi an şeyin fe inni ehafu en yuhbirukum bis sıdkı. Ev bil fe buhum kezzibu hum ev yuhbiru kum bil kezi bi fe tusaddiku hum aleikum bil kuran te inne fihi nebe'a e ma kablekum ve habere ma ba'dekum ve fasla ma beyniküm. bu hadisi şerifte peygamber efendimiz buyuruyor ki ehli kitaba bir konu sormayın dini konuları sormayın demek istiyor Tabi Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in e, vazifesini yaptığı toplumda, Efendim Medine'yi, Münavverede e, Yahudi kabileleri vardı, Hristiyanlar vardı. Sonra İslam intişar ettiği, yayıldığı zaman o dinlerin mensuplarıyla daha çok temasa gelinmişti ve Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimiz hatta Bizans'a, Mısır'a, Bahreyn'e, Efendim e, İran'a hükümdarlara, Elçiler gönderip onlara İslam'ı anlatmış, onları İslam'a çağırmıştı. Şimdi e, Kur'an-ı Kerim'de e, onların da saydığı, sevdiği peygamberlerin ismi geçiyor. Mesela İsa Aleyhisselam'ın ismi geçiyor, Musa Aleyhisselam'ın ismi geçiyor. İbrahim Aleyhisselam'ın ismi geçiyor. Yakup Yusuf Aleyhisselam'ların ismi geçiyor. Efendim, bunları müşterek değerlerimiz hepimiz seviyoruz. Tabii onlarla ilgili bir konu olduğu zaman gidip onlardan bilgi almak durumuna geldi sahabeden bazı kimseler. Hatta Hazreti Ömer Efendimiz ilim erbabı olduğundan, meraklı olduğundan bazı konuları gidip sorardı onlara. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki bu ehli kitaba böyle konuları sormayın. Fehilli <gülüyor> çünkü ben korkuyorum ki ekaf en yukbiri ukum bir sıtık. Size doğru bir şey söylerler, yani bozulmamış, sağlam doğru bir sözü söylerler. Siz de hayır dersiniz, itiraz edersiniz, doğru kabul etmezsiniz onu, o zaman hata edersiniz. Ev yukbiri ukum bir kezibi yahutta dinlerinin aslında pe peygamberlerin zamanından olmayan, aslında olmayan yalan, yanlış bir şey söylerler. Siz de onu doğru sanıp, ha doğru böyle demek ki diye tasdik edersiniz. İkisi de yanlış olur, yani helak olursunuz. Böyle yapmayın. Aleyküm bil Kur'an. Size Kur'an-ı Kerim'e sımsıkı sarılmayı tavsiye ederim. Kur'an-ı Kerim'i öğrenin, yani Kur'an-ı Kerim'e bakın. Oradaki gerçekleri efendim öğrenmeye gayret edin. Fin nefihi ne beema kableküm. Çünkü sizden önce yaşayan insanların haberi orada vardır, dost doğrusu vardır, bozulmamışı vardır ve habere ma badeküm, sizden sonra olacak olan olaylar hakkında da bilgiler vardır. Kıyamet şöyle kopacak, ahir zamanda şunlar olacak, efendim ümmetimin içinden şunlar çıkacak diye hem de dünyadan, dünya hayatından sonra ahiret hayatı olacak. Efendim, cennet var, cehennem var. Onlardan evvel yerinde toplanacaklar. Mahkeme-i kübra var. Ameller tartılacak diye çok daha ileriye dönük bilgiler de var. Yani hem evvelkilerin bilgileri var, hem de sonrakilerin bilgileri var. وَفَاسْ لَمَا niküm, Bir de aralarınızda ihtilaf ettiğiniz Çeşit çeşit görüşlerin olduğu konularda da konunun halli vardır, çözümü vardır. Kur'an-ı Kerim doğruyu söyleyip konuyu halletmiştir. Yani efendim hakkı batılda, batıldan ayırt eden bilgiler vardır. O halde Kur'an-ı Kerim'i öğrenin buyuruyor. Şimdi bizim Müslümanlar olarak Kur'an-ı Kerim'i çoluk çocuğumuza yani Elif BTS diye harflerinden öğretmeye başlamalıyız. Fakat kısa zamanda hem Arapçayı öğreterek hem de en eğitimin kurallarına, usullerine riayet ederek, kademelerine riayet ederek, çocukların yaşlarını göz önünde bulundurarak en önemli Kur'an hakikatlerini anlatmaya başlamalıyız. Her şeyin Kur'an-ı Kerim'den delilini göstermeliyiz. Peygamber Efendimiz'in sünnetinden delillerini göstermeliyiz. Dini ana temellerine Efendim dayalı sağlam bilgilerle öğrenmesini sağlamalıyız. Sonradan sokuşturma veyahut başka milletlerin efendim hallerine, adetlerine bakarak efendim bozulma veya bidat gibi e, şeyler varsa onlar böylece ayıklanmış olur. O bakımdan hepimize her zaman her yaştaki her Müslümana Kur'an-ı Kerim'i efendim yaşına göre Kabiliyetine göre, tahsiline, bilgisine, ilmine, irfanına göre en derin şekilde öğrenmek mecburiyeti var. Hocalarımız buna gayret etmeli, alimlerimiz bunu en güzel tarzda yapmaya çalışmalı. Peygamber Efendimiz çünkü buyuruyor ki size Kur'an-ı Kerim'i tavsiye ederim. Kur'an-ı Kerim'e sarılmak sizin vazifeniz olsun. Bu da çok önemli bir husus. Gelelim üçüncü hadisi şerife bu sayfadaki Peygamber Efendimiz'in bu hadis-i şerifi de Cabir radıyallahu anh'ten rivayet olunmuş. Çok e, kaynaklarda kaydedilmiş. Bey Haki'nin eserinde, hakemin müstedrekinde İbn Hibban'da efendim ve diğer kaynaklarda var. Efendimiz bir hususu öğütlüyor bize burada. La testeb teur rızka fe innehu lem yekun abdün li yemute Ahiretin rızkın hüve lehu. Fettekullaha ve ejmilu bi ahsil halal ve terkil haram. Bu hayatımızın en önemli efendim kurallarından birini bize açıklıyor bu hadis-i şerif. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki la testebur rızk. Rızkın gelişini gecikiyor sanıp da telaşlanmayınız. Herkesin rızkını kısmetini Cenab-ı Hak takdir buyurmuştur. mukadderatın efendim kalemiyle bunlar yazılıdır, bellidir. Rızkı insanın bunu beyan ediyor. O gelmedi sanıp da acele etmeyiniz, gelmiyor diye telaşlanmayınız, gelmeyecek sanıp halbuki gelecek. Feinnahu çünkü lem yekun abdun hiçbir kulu yoktur ki ölsün. Hatta yebliqahu ahir rızkın hüvelehu. Kendisinin kısmeti olan en son rızık lokması kendisine gelmeden ölsün. En son kısmeti olan lokmayı da yer de artık rızkı tamam olur, kısmeti biter. Ondan sonra hayatı sona erer. Yani mutlaka rızkı gelir. Başka bir hadis-i şerifte de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, yine acele etmeyin böyle telaşlanmayın. E, rızkı e, efendim elde edeceğiz, kazanacağız filan diye korkmayın gelmeyecek filan, Açık kalacağız, açık kalacağız, çoluk çocuk ne yapacak diye. Çünkü sizin rızkınızı aradığınız gibi rızık da sizi arıyor, o sizi bulacak. Yani sen yerinde dursan bile o gelip bulacak. Senin onu aradığın kadar o da seni aramakta buyuruyor. Bu da güzel bir müjde. Fettakullah, Allah'tan sakının, korkun günahlara sapmayın. Yani eyvah rızkım gelmiyor, aç kalacağım galiba filan diye telaşlanıp efendim acelecilik yapıp veya harama sapıp efendim e, yanlış işler yapmayın. Allah'tan sakının. Fejmilu fi aksil helal. Helal rızkı almakta güzel davranın ve terkil haram, haramdan efendim kaçınmaya da dikkat edin. Özen gösterin. Yani Helalden almaya ve haramdan iyi kaçınmaya özen gösterin, dikkat edin. Bir insan haram lokma yerse, helal olmayan rızık yerse ne olur? Yani rızık gelir karşısına tabii şu veya bu yoldan gelir imtihan olarak haram ile beslenen bir insanın efendim bir kere o haram lokmayı yedikten sonra 40 sabah 40 gün ibadeti kabul olmaz, duası kabul olmaz. Bu büyük bir cezadır, beladır. Efendim, ondan sonra da haramla belirmiş, oluşmuş olan vücut hücresine, etine, neyse lok parçasına mutlaka efendim e, cehennem ateşi dokunur yani cehenneme girer, yanar ondan dolayı. Onun için bir Müslümanın en çok dikkat etmesi gereken hususlardan birisi helal lokma yemektir. Yani şimdi çok bollaştı, rahatlaştı, herkes birbirine bakarak hırslı bir şekilde korkmadan, aldırmadan efendim haramı yiyor, içiyor. Efendim rüşvet almak, haksız iktisap, efendim kandırmak suretiyle ticaret yapıyorken bile aldatmak suretiyle, ölçüde, tartıda hile yapmak suretiyle kazanmak veya efendim kendisine hakkı olmayan bazı şeyleri çeşitli efendim oyunlarla kanuni boşlukları bularak efendim kendi üzerine geçirmek, malı mülkü vesaireyi bunlar çok yapılıyor ama bunların hiçbirisi kişiye yapana yani hem dünyada ne dünyada ne ahirette fayda getirecektir. Yani fayda getirmeyecektir. Bir kere dünyada da hayrını görmez. Ahirette de mutlaka cezasını çeker. Bir Müslümanın düşünmesi gereken en önemli nokta helal kazanmasıdır. Helalinden kazanmasıdır. Helal rızık ile kendisini beslemesidir. Evliya Allah büyüklerimizin de üzerinde en büyük dikkatle durdukları husus yedikleri lokmanın helal olmasıydı. Ona çok dikkat ederlerdi. Haram lokma yememeye, şüpheli lokma yememeye çok gayret ederlerdi. Siz de toplumun bozulmasına efendim kapılmayın. Bozgu bozuklukları da düzeltmeye çalışmak Müslümanın vazifesidir. Efendim e, yani Müslümanlar garibandır. Gariban ne demek? Toplumunun içinde efendim herkesin yadırgadığı kimsedir. E, kimdir bu garibanlar diye peygamber efendimize soruyorlar. Ömer Guraba ya Allah bu garibanlar kimler? Ellezine Yusluğunu ama Efseden denenler. İnsanların bozup berbat ettiği işleri efendim islah edenlerdir. Yani biz toplumu düzeltmeye, güzelleştirmeye çalışırız. Bu kötülükler de bir gün düzelecek diye efendim e, gayret etmeliyiz, çalışmalıyız. Kendimiz de kötü işlere, efendim kötü yollara tevessül etmemeliyiz. O yapıyor, ötekisi yapıyor, yapsın ben yapmam. Yani ben Allah'tan korkarım, allah yapmam ancak helal lokma kazanırım, çoluk çocuğuma helal lokmayı yediririm, efendim haramdan şiddetle kaçınırım diye bunu iyice zihnimize yerleştirelim. allah Teala Hazretleri hepimize helal rızıklarla beslenmeyi, yaşamayı, helal kazançlarla çoluk çocuğumuzu idare etmeyi nasip etsin. Efendim e, ve e, bu hadisi şeriflerden Diğer Hadis-i Şeriflerden çıkan dersler neler? Efendim, e, ahlakı güzel olup efendim kimseden bir şey istemeyen, kimseye yük olmayan, efendim kızmayan, sakin, teenni ile dikkatle vakur hareket eden Müslümanlardan eylesin. İbadetimizi, zikrimizi, tespihatımızı efendim müminlere güzel, kıymetli vakitleri kaçırmadan tevbe ve istiğfarımızı işte Günün sonunda, akşama yakın, akşamdan önceki zamanlarda, sabahleyin güneş doğma zamanında, gece efendim seher vakitlerinde yapmayı nasip etsin. Bir de dini bilgileri efendim, dinimizin en büyük kaynağı olan, hatta Peygamber Efendimizin hadisi şeriflerinin, davranışlarının, ahlakının, sözlerinin de kaynağı olan, Kur'an-ı Kerim'den almaya dikkat edelim. Kur'an'ı öğrenelim ve öğretelim. Kur'an-ı Kerim'i anlatmak, Görevi olduğu için Peygamber Efendimizin hayatı boyunca yaptığı iş, Peygamber Efendimizin hayatına ve sünnet-i ve hadis-i şeriflerine çok dikkat edelim ve çok iyi bir şekilde sahih hadis kitaplarından onları öğrenelim ve onları öğrendiklerimizi hayatımızda uygulayalım. Böylece hem Kur'an-ı Kerim'in ehli olalım, Kur'an-ı Kerim'in şefaatini erelim, hem de Peygamber Efendimizin sünnetini ihya etmenin, Mükafatlarını alalım, Peygamber Efendimizin sevgisine, iltifatına, teveccühüne, şefaatine nail olalım. Ee, Allah bunları nasip eylesin, lütfuyla, keremiyle. Selamü Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatüver.